Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar, dünyada da, ahirette de, emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Önceki ayette, İnsanlar ilahi mesajdan yüz çevirmiş olsalar da artık Hz. Peygamber'in görevini yapmış olacağı ve kulların durumundan Yüce Allah'ın haberdar olduğu belirtilmişti. Burada ilahi bildirimden yüz çevirenlerin birbiriyle bağlantılı üç temel özelliğine işaret edilerek Resulullah'tan bu tutumlarının karşılığının ne olacağını kendilerine bildirmesi istenmektedir. Bu özellikler şunlardır. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, haksız yere peygamberleri öldürmek, adalet isteyen insanları öldürmek. Ayet-i Kerime bu sıfatları taşıyan, herkesi kapsayan bir ifadeye sahiptir. Bununla birlikte peygamberlerin canlarına kıyma hususunda Yahudilerin çok ileri gittiklerini belirten, başka ayetleri ve bazı hadisleri de dikkate alan Tefsir bilginleri burada özellikle Yahudileri mahkum eden bir ifade bulunduğu kanısındadırlar. Asıl konusu Hristiyanların yanlış telakkilerini ortaya koymak olan surenin burada özellikle Yahudilerden söz etmesinin sebebi ise şöyle açıklanmaktadır. 20. ayette hem Yahudilere ve Hristiyanlara… Ehli kitaba hem de ehli kitaptan olmayan müşriklere, ümmi yani İslam inancına karşı çıkan bütün inkarcılara çağrı yapılmıştır. Bu ayette de bu çağrıya sırt çevirenlerin akıbetinden söz edildiği için Yahudilerin en belirgin ve şiddetle kınanan özelliklerine değinilmiştir. Hz. Muhammed'in çağdaşı olan Yahudiler bizatihi peygamberleri öldüren kişiler olmamakla beraber seleflerinin bu fiillerini tasvip ediyorlardı. Yine gerek Mekke müşrikleri gerekse Medine'deki Yahudiler Hazreti Muhammed'i öldürmeyi şiddetle arzuluyorlardı. Ayette anılan üç özelliğin birbiriyle bağlantısını şöyle açıklamak mümkündür. Hak ve adalet duygusunu yitiren kişi gerçeği ve doğruyu aramak yerine kendi düşünce, saplantı, hırs ve menfaatlerine uymayan her şeyi ortadan kaldırmaya yönelir. Güneşi balçıkla sıvamaya kalkışır. Bu yol öyle bir bataklıktır ki hareket edeni daha çok dibe çeker. Nitekim hakikatlere karşı durmakta ve menfaatlerini her şeyin üstünde tutmakta direnen Yahudiler bu taşkınlıkta o kadar ileri gitmişlerdi ki kendilerini aydınlatmak, yanlışlarını düzeltmek ve mutluluk yolunu göstermek üzere gönderilmiş peygamberleri bile öldürmekte tereddüt göstermemişler. Kendilerini iman ehli hatta dindar gibi göstermeye çalışsalar da Allah'ın ayetlerini, elçilerini, mucizelerini inkar ettikleri ve hakikatleri örtbas etmeye çalıştıkları için küfre girmişler ve elim azabı hak etmişlerdi. Yahudilerin çok sayıda peygamberin canına kıydığına dair bilgiler Kitab-ı Mukaddes'te de yer almaktadır. Ayette Yahudilerin bu azabı hak etmelerinin sebebi açıklanarak, Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği hakikatler karşısında inatla direnen ve içlerinden iman yolunu seçenlere baskı uygulayan, onları ve Hz. Peygamber'i ortadan kaldırarak menfaatlerini güvence altına alabileceklerini düşünen bütün inkarcılar sert bir dille uyarılmaktadır. Bakara suresinin 61 ve 91. ayetlerinde münhasıran Yahudilerden söz edilirken sadece, Peygamberleri öldürme suçuna değinildiği halde, bu ayette ayrıca adalet isteyen insanları öldürme fiilinin anılıp kötülenmesi, surenin özellikle Hristiyanları diyaloğa çağıran bir içerik taşımasıyla irtibatlandırılabilir. Çünkü diyaloğun ön şartı peşin fikirle hüküm vermeden karşı tarafı dinleyebilmektir. Adalet isteyen yani tarafsız davranılması talebinde bulunan insanları dinlemek şöyle dursun, onları imha etmeyi bile düşünen bir muhatabın diyalog sürecine razı olması düşünülemez. Bu zihniyetin ve tutumun tabi bir sonucu peygamberlerin katledilmesini de onaylamak ve peygamberlerin uyardıkları konulara ilişkin delilleri göz ardı ederek Allah'ın ayetlerini inkar etmektir. ''Günümüzde insan hakları konusunda özel emek veren çevrelerin, ülkelerin saygınlığını bu konudaki duyarlılıklarına göre ölçen bir kamuoyunun ve değerlendirme kurumlarının oluşmasının altında adalet arayışının ve gücü elinde tutanların keyfi, ön dayalı hak ihlallerine karşı tavır koyma iradesinin bulunduğu dikkate alınırsa, Ayet-i Kerime'nin bu tür çabalara övgüde bulunduğunu söylemek mümkündür.'' Zira Kur'an-ı Kerim'in bu tasvirine göre adaleti aramak yerine güç kullanmakla inkarcılık, küfür arasında sıkı bir bağ vardır. Esasen ayet-i kerimede geçen kefere fiili de sözlükte perdelemek, örtmek, gizlemek, yalanlamak anlamlarına gelmektedir. Öte yandan bazı hadislerde zulüm ve baskı ortamlarında hakikatleri savunabilenler, peygamberler makamını izleyen mertebede gösterilmiştir. Ayette, peygamberleri öldürme fiili için haksız yere kaydının konmuş olması, tefsirlerde genellikle şu iki şekilde açıklanır. Peygamberlerin öldürülmesi zaten haksız yere işlenen bir fiildir, bu kaydın konması, işlenen günahın ne büyük ve bu cinayetin ne kötü olduğunu vurgulamak içindir. Onları öldürenlerin bu fiilleri haklı gerekçelere dayanarak ve adaleti gerçekleştirme uğruna işledikleri iddiasında bulunduklarına işaret edilip, bu asılsız iddiayı reddetmek amaçlanmış olabilir. Ayetin bütünüyle ilgili olarak, daha önce yaptığımız açıklamalar ışığında bu kaydın itham edilen tarafı dinlemeden, konuya ilişkin delilleri incelemeden ve tarafsız bir yargı kararına bağlı olmaksızın hakkın yerine, gücün ikame edildiğine dikkat çekmek üzere konduğu söylenebilir. Sözlükte tepşir kelimesi, müjdelemek, sevindirici bir haber vermektir. Fakat burada sözlük anlamının zıddı yönünde kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de iman sahibi olup iyi işler yapanlar için bu fiille birlikte hep güzel nimetler ve ödüllerden söz edilirken, inkarcıların çarptırılacağı elem verici azabın müjde ifade eden fiille bildirilmesi, bunca cinayet ve haksızlıktan sonra kendilerine verilebilecek müjdenin ancak bu kadar olacağını ima eden bir istiare türü edebi bir üsluptur. Dünyada da ahirette de emekleri boşa gitmiştir ifadesinde geçen habita fiili bir çabadan beklenen yararlı sonuçların yok olup gitmesi anlamı taşır. Arap dilinde devenin aşırı miktarda yemesi sebebiyle karnının şişip ölmesini ifade eden bu kelimenin ayette söz edilen insan tipleri içinde kullanılması temsili bir anlatım olup, hakikatleri görmezden gelerek kendi ihtirasları doğrultusunda hareket eden ve böylece kendisine yatırım yaptığını sanan kişilerin bu gayretlerinin aslında boşa gittiğine dikkat çekilmektedir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.